Ey ve sohbeti ecmain. Subhaneke, la alme lana illa ma alamtana innaka antel alimul hakim. Subhaneke, la fahma lana illa ma fahamtana innaka antel cevadul kerim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli wa sfit amri daw. Geçen dersimizde Cenab-ı Allah suremizin 19. ayet-i kerimesinde şöyle buyulduğunu görmüştük. Esaydubillah ve li kulli derecaten mimma amilu. Onların hepsi için. Hepsinin her biri için. Kısacası işledikleri amellerine uygun işledikleri amellerine göre dereceleri vardır. Olacaktır. Veliyüfihum a'maluhum ve onlara ayrıca amellerinin de karşılığını tastaman verecektir. Eksiksiz verecektir. Ve hum la onlara hiçbir şekilde zulm edilmeyecektir. Yani kimseye hak ettiği iyilikten azı ile mükafat verilmeyecektir. İyilikleri kadar mükafatını görecektir. Hatta iyiliklerine vaad edildiği kat kat fazlası kadar, on katsa on kat, daha fazlasıyla daha fazla verilecektir. Ve onlara zulm olunmayacak. İyiliklerinin karşılığı eksik verilmeyeceği gibi, yani kötülüklerinden fazlasıyla da cezalandırılmayacaklar. Ne kadar günahları varsa, adalet gereği cezalandırılacak olurlarsa, günahları kadar cezalandırılacaklar. Daha fazla bir cezalandırma olmayacaktır. Bunun bir göstergesi olarak aynı zamanda görülebilecek bir bakıma da dünya hayatıyla alakalı insanın yapıp ettiklerine ve bilhassa günlük hayatında olsun, alışkanlıkları türünden olsun, tükettiklerine, kullandıklarına dikkat etmesini özellikle hatırlatan müthiş bir tablo karşımıza getirilmekte canlandırılmaktadır. Bu ayet-i kerime ifade geçmişlerimizin salih selefimizin uykusunu çok kaçırmıştır. Yani helal ve mübahları bile kullanmak isterlerken adeta korkudan kalpleri titremiştir. Evet bu helaldir, haram değildir. Fakat ya ben bunu tüketirsem yarın ahirette bunu dünyada tüketmiş olduğum için bana verilecek olan o güzel nimetlerimin eksilmesine sebep olursa endişesi onları dünyadaki güzellikleri ve ihtiyaçlarını dahi çok büyük bir titizlikle kullanmak durumuna getirmiştir. Günümüzün aşırılıklarını dikkate alırsak bu göreceğimiz ayeti kerimeye yalnız Müslümanların değil bu ayeti kerimenin ruhunu bütün beşeriyetin isterse ahirete iman etmesin. Ahiretin vermek istediği bir mesaj var. O mesaja dikkat edilmesine çok büyük bir ihtiyaç olduğunu göreceğiz. Bütün dikkatlerimizle dinleyelim. Yalnız şimdi değil. Bu ayeti her okudukça, her hatırladıkça Bilhassa اذhebtum tayyibatikum fi hayatikum dünya kısmı. Sizler bütün hoş ve güzellikleriniz ne varsa hepsini dünya hayatındayken tüketip bitirdiniz. Hitabına maruz kalmamak için son derece uyanık, dikkatli ve titiz olmamız gerektiğini gösteriyor. Ne de her hususta yerken, içerken, giyinirken binek, ev, sahir ihtiyaçlar yani insanın temel ihtiyaçları başta olmak üzere hepsi buna dahil. Ama tabii bunun insan üzerinde bir yerde etkisinin gösterilebilmesi için, göstermesi için ahirete gerçekten köklü ve sağlam bir iman etmeyi gerektirir. Şimdi ayet-i kerimeyi biraz daha yakından görmeye çalışalım. Diyor ki 20. ayet-i kerimede bu surenin Veyom yu'rzu'llezina keferu alennar. O kafirlerin cehenneme arz edilecekleri o günde. Aziz kardeşlerim biraz sonra belki müessir olur bazı örnekleri veririz. Bu ayet-i kerime baştan itibaren kafirlerden bahsediyor. Dolayısıyla biz müminlerle bunun alakası olmayacaktır. Bize böyle hitap edilme ihtimali yoktur gibi anlamamış geçmişlerimiz. Aksine bunu kendileri için de geçerli kabul etmişler. Kendi imanlarında asla şüphe etmedikleri en ufak bir tereddüt de bulunmadıkları halde. Ya bize de bu hitap edilir, bu hitapla seslenilir ve biz de ya ahirette ve cennette bir takım güzelliklerden mahrum edilirsek ne olacağız? Çünkü mantıkları şuydu, imanları böyle düşünmelerini gerektiriyordu. Bu sözler eğer kafirlere söylenecekse, kafirlere azaplarının hatırlatılması makamında söylenecektir kafirlerin o azaplarını görmelerinin sebepleri arasında dünya hayatındaki iyilik ve güzelliklerini tüketmeleri gösterilecektir. Peki ya bizde de aynı illet yani ha azabın arttırılması veya azabın hak edilmesi ha nimetin daha az verilmesi ve azaltılması Aynı sebebe dayanıyorsa ne olacak ki burada sebep اَذْهَبْتُمْ تَيِّبَاتِكُمْ ف۪ي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَاهَدِ Siz ne kadar hoş ve güzelliğe sahip iseniz idiyseniz onları ve olacaksanız size nasip olacak bütün iyilikler güzellikleri siz dünya hayatında tüketip bitirdiniz Hadi biz tüketmedik bitirmedik diyelim. Eksilttiniz. En azından bu kadarını anlamışlardır. Geçmişlerimiz. Evet kafirler Demek ki cehenneme arz edilecekleri gün Dolayısıyla müminlerin de bundan sonra gelecek buyruklarda Kıssadan hisse kabilinden Kendi paylarına düşeni anlamaları gerekiyor. Ne denilecek onlara? ''Ezhebtum tayyibatikum fi hayatikumu dünya'' Sizler Bütün Hoş, lezzetli, güzel, iyi Neye Sahip olmanız mümkün idiyse Dünya hayatındayken onları bitirip tükettiniz Ahirete bir şeyiniz kalmadı yani ''Vestemta'tum biha'' Ve siz Dünyadayken bu güzelliklerle buradaki zamir hazamiri tayibata gidiyor. Ve siz o güzelliklerle Güzel mesken güzel giyecek, güzel yiyecek. Aman ve söyleyeyim güzel eş, yuva, gezme, seyahat, hatırınıza ne gelirse. Yiyecek, içecek her bir şey. Dünya hayatında zevk şeyler bunlar. Yerine göre meşruiyet içerisinde tutulabilecek zevkler. Bir de zevk ve güzellik, hoş şeyler denilen meşruiyetin sınırını da aşan şeyler. Müminin bunlarda ki muhtemel durumu nadiren bazı hususlarda harama düşse bile tövbe ve istiğfar ile döner. Ama durumu bazı hallerde meşru ve mütedil sınırı aşma ihtimalidir. Ve mümin bu ihtimal konusunda titizlik gösterir. Ya ben meşruiyet sınırını aşarsam. Çünkü bu ayetten dediğim gibi salih selefimiz şu neticeyi çıkarmıştır. Şu hükmü çıkarmıştır. Müminler için de bu ayetin ilgili kısmı şudur. Biz dünyadaki her türlü hoş, güzel ve iyilikten kendimizi mahrum edemeyiz ama meşru bir şekilde yararlanacağız. Ama o meşru sınırı da aşmayacağız. Aşmamak için ne gerekir? Biraz meşru sınırı da yaklaşmayacağız. Çünkü Resulullah Aleyhissalatu Vesselam ne buyurmuş? Ela inna li kulli malikin himam rahimallahu wa himallahi maharibu. Faman hama haula al an yaqa ou ouşeka an yaqa. Yani her bir hükümdarın bir yasak bölgesi vardır. Allah'ın Yasak bölgesi de haramlarıdır. Bu haramlar etrafında dolaşırsa dolaşan kimselerin o haramların içine düşme ihtimali bulunur. O halde o sınıra, yasak bölgenin sınırına yaklaşmamak gerekir. O halde bu ayet-i kerime nasıl olsa başta kâfirlerin cehenneme arz edilecekleri gün diye başlıyor. Ben mümin olarak herhalde benim bunda bir payım yoktur. Temerrüken okuyup geçelim olmaz. Öyle yapmadı gerçekten salih senifimiz. Acaba bu ayet-i kerimenin şu ya bu şekilde kâfirler hakkında olmakla birlikte şu ya bu şekilde bizim için de tecelli edecek bir tarafı olabilir mi? diye çekinmişler ve o dikkatle Kur'an-ı Kerim'e Kur'an-ı Kerim'in buyruklarına eğilmişlerdir. Demek ki kafirler cennete arz edilecekleri gün sanki mukadder bir itiraz olmuş gibi de arkası onlara cevap gelmiş gibidir. Diyecekler ki ya biz bunu mu hak ediyoruz? Böyle bir cehennem ateşini mi hak ediyoruz? Burada hep yanıp tutuşacağız. Hiç dinlenmeyecek miyiz? Hiç rahat yüzü görmeyecek miyiz? Arasında biraz serinlemeyecek miyiz? Arasında biraz soğuk bir şey içmeyecek miyiz? Hep hamim ve gassat mı içeceğiz neudu billah? Diyecek gibi olmuşlar da arkasından bu cevap veriliyor. Evet. Siz hep azap içerisinde olacaksınız. Niçin? Çünkü ne kadar iyi şeyler varsa imkanlarınız onu tükettiniz, bitirdiniz. Ha, burada sadece yiyecek içecek daha hatıra gelmemeli. İyiliğin başı sağlam bir imandır. Ve o imanın istediği istikamettir. Siz evvela bunları tükettiniz. Tükettiniz. Yani ifade ise sahaya bir sıfır değil, iki sıfır değil telafi edilmesi mümkün olmayacak bir mağlubiyet skoruyla çıktınız. Çünkü siz iyiliklerin başı, iyiliklerin de iyisi, güzelliklerin de güzeli. imanınızı ve istikametinizi tükettiniz dünya hayatında. Ondan istifade etmediniz. O imkanı elde etmediniz. Ondan sonra da Kur'an-ı Kerim'in başka yerlerinde söylediği gibi davarlar gibi yediniz, içtiniz ve faydalandınız. Her türlü arzunuzun peşinden durdurak bilmeden Hiçbir sınır taşınmadan, kayıt kuyut tanımadan, başkaları ne buluyor, ne içiyor, ne yiyor, ne tüketiyor, nasıl bir hayat sürüyor, hatırlamadan, sizinle onları arasındaki uçurumdan dolayı vicdanlarını sızlamadan, bütün iyiliklerinizi tükettiniz. Bir şeyiniz kalmadı ki. Cehennem ateşinden başka ne bekleyebilirsiniz? Biz sizi cehennemle cezalandırmayacağız da neyle cezalandıracağız bunlarla yararlandığımız dünya hayatıyla şimdi cezanızın sebebini izah ediyorum buyuruyor yani fel yevme tujzevne azabel huni bimâ kuntum testekbirune fil ardi bi gayril hakkı ve kuntum tefsukûn onların görecekleri cehennem azabının sebepleri sayılmayacak kadar çok işte bunların belli başlıları iyiliklerden hoşluklardan temiz şeylerden dinlendirici şeylerden rahatlatıcı şeylerden mahrum bırakılmalarının sebebini izah ediyor ayetin bu devamı <gülüyor> Bugün size horluk azabı karşılık olarak verilecektir. Yani yaptığınızın, yaptıklarınızın, dünyadaki hayatınızın, yapıp ettiklerinizin karşılığında göreceğiniz şey, Arapça'da ceza kelimesi ki tüczeunefili oradan geliyor, ceza kelimesi. Denklik ve tam karşılık demektir. Adil karşılık. Terazinin iki kefesinin dengede durması gibi. Bugün size verilecek ceza yani yaptıklarınızın tam karşılığı azâbel hûn. Horlayıcı, alçaltıcı, alçalış azabıdır. Sebep ne? Niçin bu alçaltıcı azapla? Çünkü azap gerçekten ne yapıyor? İnsanı zelil eden bir şeydir. Azap ve ceza Türkçedeki manasıyla az önce izah ettiğim Arap dilindeki manasıyla değil. Ceza suçun karşılığında verilen şey. Olarak. Bugün sizin dünyadaki suçunuzun karşılığında size verilecek ceza sizi alçaltacak olan bir azaptır. Niçin? Bime kuntum testekbirune fil ardi bi gayril hakkı. Çünkü sizler daha önce yeryüzünde yani dünya hayatında yaşıyorken yeryüzünde haksız yere büyüklük taslıyordunuz. Haksız yere büyükleniyordunuz. Büyüklenmek kendisini yüce görmek demek. El ceza'u min cinsil amel derler. Ne türde amel işlersen o türden sana ceza verilecektir. Mükafatta iyiliğin karşılığı iyilik. Cezada kötülüğün karşı kötülük. Haksız yere büyüklenmek bir kötülüktür. Onun karşılığı ne? Kendini büyük görüyorsun, yüce görüyorsun ya. Alçalmak sanın o büyüklenmene uygun bir cezadır. Çünkü sen kendini başkalarına göre yukarıda gördün. Büyük gördün. Ve büyüklenmenin neticesi onlara haklarını vermedin. Aksine haklarını çiğnedin aldın. Onlara şahıs olarak bizzat haklarını yememiş olsan bile zayıf olarak, güçsüz olarak, fakir olarak, çaresiz olarak onların senin sahip olduğun güçte hakları vardı. Çünkü sen onları vaktiyle sömürdün. Onları alçaltmaya çalıştın, onlara karşı büyüklendin, alın terlerini yedin, çaldın, onlara haksızlık yaptın. Senin gibi güçlülerin ve zalimlerin uydurdukları yasalara uygun iş yapıyor görünsen bile sen örtülü bir şekilde onlara şu veya bu şekilde zulmettin ki onların senin insan evladı olmaları itibariyle kardeşlerin olarak en azından senin üzerinde bir hakları vardı. وَفِي أَمَّالِهِمْ حَقٌّ لِلْسَائِلِ mahrum <وَالْمَحْرُون> Bu ayet Kur'an-ı Kerim'de Mekke'de inmiş ayetler arasında olup bir kelime farkıyla iki yerde tekrar ediliyor ve onların yanında bir hak vardır dilenene ve yoksula bir diğer ayet-i kerimede ve fi emvalihim hakun ma'lum lis vel buyuruluyor ve onların mallarında bilinen bir hak vardır dilendiye dilenene ve yoksula bilinen hak müfessirlerin çoğu tarafından zekat orada bilinen kaydı olmaksızın ilk okuduğum benzer ayette bilinen kaydı olmaksızın zikredilende de sadaka zikri vardır diyor sadaka bir hat yani. velev ki zekatını tam olarak vermiş olsan bile eğer muayyen olarak bilhassa senin üzerinde o oh, oh, haksızlıklarını daha doğrusu zorluklarını sıkıntılarını o yoksulun ve dilencinin sıkıntısını gidermek muayyen olarak senin üzerine vacip olmuşsa giderecek senden başka kimse kalmamışsa veya yoksa veya çok azsa veya ulaşamıyorlarsa o zaman onu gidermek sana düşecektir. Ashab-ı kiram diyor ki aleyhisselatü radıyallahu teâlâ'l-u Kur'an-ı Kerim bize infakı o kadar çok tavsiye etti ki. Nerede ise kendi öz malımızda temel ve zorunlu ihtiyacımızın artak alanında hiçbir hakkımızın olmadığını düşündük. Kalmadığını düşündük. İnsanların bu kadar maddileştiği, madde düşkünü, yani maddiyata düşkün, dünya menfaatlerine düşkünlendiği, düşkünleşmiş olduğu bu dünyada, bu şartlarda infaktan başkalarını kayırmaktan hele hele isar denilen o çok yüksek duygu yani Kardeşinin ihtiyacını kendi ihtiyacına göre öncelemekten günümüz insanı çok uzak. Bunlar unutuldu adeta. Ama bu Kur'an yeryüzünde var oldukça bunlar hatırlanacak zaman zaman ve belki gereği gibi hatırlanacak Allah'ın izniyle ve gerekleri yerine getirilecektir. Bu ve benzeri ayet-i kerimeler Müminin gerekli infakı yapmadan rahat uyku uyumasına imkan vermez. Dediğim gibi ayet-i kerime başta kafirler hakkında ise de müminlerin de bundan alacak hisseleri vardır. Ayet-i kerime kafirler işte niçin biz cehennemle azaplandırılacağız demişçesine çünkü dünya hayatınızdayken bütün iyiliklerinizi tükettiniz. Bunların başında dediğim gibi tevhid, sağlıklı iman ve o iman istikametinde dost doğru amel istikamet üzere yürümek. Bunları yapmadınız. Onun için cezalandırılacaksınız. Ve bir de Haksız yere büyüklük tasladınız. Haksız yere büyüklük taslamak, başkalarına zulmetmeyi beraberinde getirir. Ve bimekuntum tefsukun, başkalarına zulmetmekle de kalmıyordunuz. Bir de fisk çıkarıyordunuz, fasıklık yapıyordunuz, bozgunculuk çıkarıyordunuz. Dünyayı birileri imanın istikametinde şekillendirmek isterken siz evvela onlara karşı çıktınız ve onların doğru yola çekmek istediklerini siz alıkoydunuz onların arkasından gitmesinler diye. Çünkü onlar onların arkasında giderse sizin saltanıtınız, zevkü safanız, kendiniz için şekillendirdiğiniz o dünya cenneti sömürü ağlarıyla kurduğunuz o zulümler onların gitmesiyle beraber gidecek veya en azından azalacak. Bunu fark ettiğiniz için fasıklığınızı her tarafta sürdürdünüz onları da ifsad ettiniz sizi doğruya davet eden müminlere karşı da çıktınız mesela burada az önce bahsettiğim hadiselerle alakalı olarak ee, geçmişlerin bir takım uygulamalarıyla alakalı şöyle e, uygun bir e, şey edeceğiz, bir rivayet nakledelim. Uzun bir hadis Ömer radıyallahu anh Resulullah aleyhissalatü vesselamın Zevcelerinin kendisinden işte güzel yiyecekler, güzel giyecekler, güzel imkanlar istediler. Ha, burada bunu hatırlatalım. Burada güzel imkanlar, yiyecekler falan dediğimiz şeyler öyle standartların, ortalama standartların çok üstünde şeyler değillerdir. Çünkü zaten müminlerin annelerinin her birisinin konuyla ilgili kitapların tarif ettiklerine göre 5-6 metreyi geçmeyen birer odası vardı. O kadar mescidin etrafında. Metrekaresi o kadar. Ve evdeki bütün eşyası liften veya şundan bundan bir yatak, bir, yorgun, bir yastık, bir kırma, su koymak için bir kırma ve belki bir iki lokma bazen bir şeyler gelirse o da bazen bir şeyler pişirecek küçük bir toprak kap. Çünkü Ayşe Radıyallahu Anh validemiz diyor ki iki gün üst üste Muhammed'in aile halkı yemek yiyerek karınlarını doldurmuş, tok yapmış değildir. diyor. Günler ve günler geçerdi ki Resulullah'ın hanelerinden birisinin bile dumanı tütmezdi. Birisinden bile duman çıkmazdı, yemek tütmezdi. Sahabi soruyor, peki ne yiyordunuz, ne geçiniyordunuz, ne yapıyordunuz? İki kara şeyden şeyle geçiniyorduk. Yani su ve hurma. Geçimleri bu kadar. E peki Resulullah'tan ne istediler? Ya Hayber fethedildi, fethedildi, fethedildi. Biraz da bize bunlardan artık ayır artık biraz rahat yiyelim, içelim, belki biraz da giyinelim. O kadar. Rasulullah Aleyhisselatüsselam'dan bu şekilde dünyalık isteyince Rasulullah Aleyhisselatüsselam'ın malum uzun anlatılır hadislerde ila yapıyor, bir kenara çekiliyor. Onlara kısa süreliğine ifadelerinde ise üzüldüğü için bir Allah'ın rasulü olarak kendisinden kendisinin onlara Hiçbir şekilde elindeki imkanları esirgemeyeceğini bildiği halde, onlara haksızlık yapmayacağını bildikleri halde böyle demelerine içeriliyor Allahu u Alem. Ve bir kenara ayrılıyor. Tabii bu ashab-ı kiramı çok tedirgin ediyor. Ama radıyallahu anh bir gün işte geliyor bu günlerden birisinde. Çıkıyor Resulullah biraz yüksekçe bir odaya çekilmiş. Çıkıyor onun yanına Resulullah'ı güldürmeye çalışıyor. Neşelendirmeye çalışıyor. Üzüntüsünü, efkarını ifade edilmeyse dağıtmaya çalışıyor. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da Ömer'e sen benim işte güzel yemeğin ne olduğunu, nasıl hazırlanacağını nasıl pişirileceğini bilmediğimi mi zannediyorsun anlamında bir şeyler söylüyor. Ondan sonra diyor ki mesela yine Hazreti Ömer aynı şekilde soruyoruz işte bu sefer Peygamber Efendimiz Ey Ömer, Ey Hattab'ın oğlu sen Şüphe içinde misin? Bunu söylemesine sebep ne? Hz. Ömer üzülüyor. Ya Resulallah diyor bakıyorum ki Bizans ve İran hükümdarları O kadar nimet içerisinde yaşıyorlar ki Ama sen ki Resulullah'sın Ve gördüğüm kadarıyla hasır Üzerinde yattığın hasır Vücudunda iz bırakmış. Onun için ağlıyorum diyor. İşte Efendimiz ona diyor ki E fî şekkin ente yabnel hattab Bu hali gördüm diye Gördüm diye Şüphe mi ediyorsun Allah'ın dininin hak Ve benim onun hak rasulü olduğum hususunda Böyle bir şüphe mi var Onlar O senin dediğin o kimseler Kisralar, Kayserler O altın ve ipekler ince ve kalın ipekler gezdiklerini gördüğün kimseler var ya ulaike bakın az önce bahsettim ya ayet-i kerimeyi nasıl anladıklarını mümin olarak kendilerine nasıl ifade erindeyse çoğaldızı da biraz başkasına batırsak bile kendilerine iğneyi nasıl batırmayı bildiklerini ifade erindeyse diyor ki ulaike kavmun ucciletlehum tayyibetuhum fi âyetihimun dünya Bunlar öyle bir toplulukturlar ki hoş ve güzel şeyleri kendilerine dünya hayatlarında peşinen acilen verilmiş kimselerdir. Ömer radıyallahu diyor ki فَكُمْتُ <gülüyor> اُسْتَغْفِرْلِ Ömer radıyallahu hemen anlıyor meseleyi. Ben Resulullah'ı bu konuda senin de olsun derken bir vebal işlemişim demek ki. Vebal işleme ihtimalim bu işlememem yapmamam gerekiyordu. Ben de ona ey Allah'ın Resulü benim için o zaman mağfiret dile dedim. O da Allahum mağfirlehum buyurdu. Yalnız Ömer'e değil. Bütün ashab-ı kiramına mağfiret diliyor. Ve buna benzer Câbir radıyallahu anh anlatıyor. Diyor ki: "Aile halkım benden et istedi, canları et yemek istedi." Ben de gidip bollara et aldım. Bu esnada o etle birlikte Ömer bin Hattabun radıyallahu anh yanından geçti. "Bu ne ey Câbir?" dedi. Ben de ona durumu söyledim. Benden et istediler dedi yani. Aldım. Ömer radıyallahu anh'ın cevabına lütfen dikkat edelim. Diyor ki. Acaba sizden herhangi bir kimse canı her bir şey çektikçe onu midesine mi indirecek? indirmesi mi gerekir canı bir şey çektikçe onu bir disene indirmesi mi gerekir böyle yapan bir kimse ezhebtun tayyibatikum güzelliklerinizi iyiliklerinizi siz bitirip tükettiniz ayetinin muhatapları arasında girmekten korkmaz mı bu ayetin muhatapları arasına girmekten korkmaz mı? Dolayısıyla burada başta da söylediğimiz gibi ayet-i kerime her ne kadar kafirler hakkında ise müminlere de Allah'ın kendileri için helal kıldığı meşru daireden yararlanırken dikkatli davranmalarını israfa gitmemelerini yönelmemelerini emrettiği anlamını veya muhtevasını çıkarmışlardır. İsrafın her şeyden önce insanın kendi ruhunu ve maneviyatını kemirip tüketebilecek kadar müthiş bir vebal kapısı olduğunu unutmayalım. Çünkü senin israftan arta kalan bir şeylerin olacak, israf etmediğin kadar tasarrufta bulunacaksın onu ya kardeşine kardeşin bir ihtiyacı için harcayacaksın ya işini icabında daha geliştireceksin büyüteceksin birkaç Müslümanın daha rızık kapısını Allahü Teala senin vasıtanla açmış olacak Onun için İsraf, hatta bazen helal ve gerekli ihtiyaçlarımızdan tasarruf bize çok şey kazandıracaktır. Bunun ne kadar doğru olduğunu tarihçilere bırakarak, bugün de bir vesileyle hatırıma gelmişti. Fatih'te orada olanların veya bilenler bilir. Sanki yedim diye bir cami var. Dediklerine göre bu camiyi inşa eden zat yoldan giderken veya yerinde otururken canı bir şey çekti mi hesap edermiş. O canının çektiği şeyin meblağı ne kadar tutuyorsa onu bir kenara atıyormuş, bırakıyormuş. Aradan yıllar geçmiş, bakmış ki bu sanki yedim diyerek ayırdığı miktarlar bir cami inşaatını bitirecek veya başlatacak en azından kadar olduğunu görünce kalkmış o camiyi yapmış. Ve böylelikle insanın zevklerinden, arzularından tasarrufunun nereye kadar ulaşabileceği noktasında bize müşahhas bir örnek bırakmış. Dolayısıyla bu Ayet-i Kerime'nin ya müşrikler içindir biz Allah hamdolsun helalinden yiyoruz haramdan kazanmıyoruz vesaire falan diyerek Sakın israf dairesine düşmeyelim. Evet, helal ve mubah hında bir dairesi vardır, bir sınırı vardır. Bunu aşacak olursanız israfa düşersiniz. İsraf ise şeytanın teşvikiyle yapılan bir şeydir. Çünkü israf aynı zamanda toplumsal bir haksız, rahatsızlıktır ve dünya hayatını da alt üst eder. İsrafın yaygın olduğu bir toplumda adalet ciddi ciddi zetelenir. Ekonomik ve sosyal denge allak bullak olur. Ali radıyallahu anh'e nisbet edilen bir söz bunu çok harika bir şekilde özetliyor. Diyor ki, zenginin israfı fakirin ihtiyacı kadardır. Yani zengin israfını israf yapmayarak o israf miktarını bir kenara ayırsa onunla fakirin ihtiyaçları giderilebilir. O halde toplumu ifsad eden İsraf toplumları ifsad eder, devletleri yıkar. Yani israfın hayırla geleceği yoktur. Onun için alimler de şöyle demişlerdi İslam alimleri: La khair fi'l israf ve la israf fi'l khair. Yani israf yaparsanız israfta hayır olmaz. Ama hayır alanında ne kadar harcarsanız o da israf olmaz. O halde müminin harcamalarını şuurlu ve kontrollü bir şekilde yapması lazım ki bu da Cenab-ı Allah'ın çizdiği hudut çerçevesinde olmalıdır. Bu ayet-i kerime bu gibi haller ile ilgili olarak gerçekten hatırımızdan çıkmaması lazım. Onu ahiretle birlikte dikkate alarak yapacağımız harcamalarımızı ona göre ayarlayıp sınırın dışına çıkarmamaya gayret etmemiz gerektiğini gösteriyor. Allah'ın kullarına merhametli olalım. Ne haksız harcama, ne haksız kazanma peşinde olmayalım. Haksız harcama illa açık açık haram olan şeylerde harcama değildir. Bu şekilde dolaylı olarak başkasının... Haklarını daha kolay elde etmesini önleyen harcamalar da haksız harcamalara girebilir. Haksız kazanç da illa hırsızlık yapmak ve benzeri yollarla faiz vs. ile de olmayabilir. Malını adil olmayan bir fiyata satmak böyle bir şeydir. İnsanların o mala olan ihtiyaçlarını istismar ederek nasıl olsa alacaklar ben de şu kadar fiyata da yiyeyim demek adalet değildir. Cenab-ı Allah bunun ne kadarının senin hakkın ne kadarından sonrasının senin hakkın olmadığını bilir. Adil olmayan fiyatlandırmalar Doğru. İslam'da diyeceksiniz ki kar haddi mi var? İslam'da kar haddi yok. Fakat adil olmayan kazanç da yok. Her zaman piyasa adil karı belirlemeyebilir. İnsanların ihtiyaçlarını istismar edersin ve piyasa onu dengelemek imkanını bulamayabilir. Veya Haksızlık yapmak isteyenler bu konuda ortaklaşa istedikleri fiyatı halka, tüketiciye dayatmaya kalkışırlar. Bunlar da zulümdür. Caiz değildir. Kapitalizmin ortaya çıkardığı o gözü doymak bilmez maddenin, kazancın Kölesi olmuş gaddar sömürücü insanın işidir bunlar. Hak olmayan kazanç peşinde koşmak. Unutmayın evet dediğim gibi İslam ticaret teker koymamıştır. Fakat mallarınızı kendi aranızda batıl yollarla yemeyiniz gibi oldukça kapsamlı ve muhteşem bir ayet-i kerime Hakkımız olan kazancın ne olması gerektiği üzerinde her zaman ferd olarak, toplum olarak düşünmemiz gerektiğini, hassasiyet göstermemiz gerektiğini çok iyi ortaya koyuyor. Cenab-ı Allah bundan sonra dünya hayatında iyiliklerini, güzelliklerini tüketenlere, örnekler veriyor geçmişlerin kıssalarından. Diyor ki ilk olarak bu surede Ad kavmini bize bildiriyor, bize hatırlatıyor. Diyor ki "Ezkur ehad." Hatırla ey Muhammed. Sen de hatırla, ümmetine de hatırlat. Kıyamet gününe kadar gelecek ve bu Kur'an'ı okuyup ondan gerekli öğütleri almak durumunda olan bütün Müslümanlar da hatırlasın. Bütün müminler de hatırlasın. Ad kavminin kardeşini hatırlayın. Ne yapmış iz anzer kavmehu bil ahqaf o kavmini ahkaf denilen yerde Allah'ın dinini, hükümlerini, dünya ile ilgili hükümlerini, ahiret ile ilgili hükümlerini hatırlatarak uyarmıştı Kendisi ne seven onların kardeşleri olduğu için onlara adin kardeşi, ad kavminin kardeşi adı verilmişti. Demişti. ayet böyle demiş, öyle demişti, Ne demişti onlara? Vekad haletin nuzuru min beyni yedeyhi ve min halfihi. Ha. İlk uyarıcı da o değildi. Ondan önce uyarılar önünden de geçmişti. Sonrasından da zaten gelip geçmiştir. Hud'dan önce de gelmişti. Ondan, sonrakiler de, ondan sonra da gelmişler. Hud aleyhisselam. Hout'un kardeşi. At kavminin kardeşi. Ne demişti onlara? Budu illallah. Allah'tan başkasına ibadet etmeyin demişti. Böyle diyerek onları uyarıp korkutmuş. Her Müslüman'ın, Kur'an okuyan her müminin dikkatini çeker. Allah'a iman üzerinde ısrarla durulması Allah'tan başkasına ibadet edilmemesi Cenab-ı Allah'ın tevhidi Cenab-ı Allah'ın gerektiği gibi tanınması ondan gerektiği gibi korkulması ona gerektiği gibi itaat edilmesi kısacası onun uluhiyet ve rububiyetini İsim ve sıfatlarını gereği gibi tanıyarak müminin bunları ruhuna, kalbine, hücrelerine sindirmesi varıcıya kadar. Bunları sindirmesi işin esasıdır. Çünkü az önceki ayet-i ile ilgili olarak yaptığımız izahat, eğer iman zemini yoksa, iman temeli yoksa bunların yükseltilmesine imkan yok. Ama iman varsa bunlar o şekilde kolaylıkla yükseltilir ve inşa edilirler. İnni sizin için pek büyük bir günün geleceği vakit. Siz kendinizi nasıl kurtaracaksınız? Kurtaramayacaksınız yani. İnni ve hafu aleykum azabe yomin azim. Müfessirler ki doğru söylüyor. Ondan sonra Cenab-ı Allah kafirleri kafirleri kafir kavimleri onları toptan imha ederek azaplar indirerek helak etmemiştir. Ama bu dünyada işledikleri hataların, veballerin günahların Şirkin, inkarın ve diğer masiyetlerin, adaletsizliğin, zulmün, hayasızlığın kısmen de olsa cezasını veya zararlarını dünyada görmeyecekleri anlamında değildir. Cenab-ı Allah belki aralarından uyananlar ve kendilerine gelenler olur diye Onları günahlarının bir kısmının cezasını onlara dünya hayatında ne yapar? Tattırır. Ve İslam alimleri bilhassa tabi'in döneminden sonra İslam toplumunda yavaş yavaş görülmeye başlayan bazı fi zulümler, haksızlıklar dikkatlerini çekmiş ve sebepleri üzerinde durmuşlar. Bu konuda ifade edese en dikkatli gözlemcilerden ve bunun reçetesini muhataplarına takdim edenlerden birisi de Hasan ibn Basri radıyallahu tür Eğer en öndekileri değilse bile. Çünkü o bütün bu fesatların ve bozuluşların temelinin, ferdin, mümin insanın bir yerlerdeki onun imani hayatındaki istikametindeki rahatsızlıklardan, yanlışlıklardan kaynaklandığına inanıyor. Şu haccacı zalime bir beddua et kurtulalım diyorlar ona. Kendisi ona beddua etmek mesele değil ki. Ederim gerekirse anlamında söylüyor. Ama korkarım o giderse sizin de bu gidişiniz devam ederse onun yerine maymunlarla domuzlar gelir bizi yönetir diye korkuyorum. O giderse gider ama sizin gidişiniz de gitmemeli. Sizin bu gidişinizin de bilmesi lazım diyor. Böylelikle Cenab-ı Allah'ın toplum hayatının fesadı ile yöneticilerin fesadı arasındaki veya ıslahı ile Yöneticilerin salih olmaları arasındaki münasebete dikkat çekmiş oluyor. Bazıları hadis diye rivayet ederler ama Allahu Alem hadis değildir. Fakat doğrudur. Derler ki kelime harf benzerlikleri var. E'malukum, <gülüyor> ummalukum Veya aksi de söylenir. Ummalukum, <gülüyor> e'malukum. Aynı manaya çıkar. A'malukum, umalukum. Amelleriniz sizin yöneticilerinizdir. Umalukum, amalukum. Sizi yönetenler amellerinizdir. İkisinin de çıktığı, ifade ettiği mana şu. Siz önce amelinizi ıslah edin. Allahü Teala haşa salih insanlara zalim yöneticiler gönderecek kadar Kullarına zulmedici değildir. Eğer istedikleri gibi bir şeyler gitmiyorsa bir kendilerine baksınlar. Onun için geliyor birisi yine Hasan-ı Basriye radıyallahu anh Ya imam diyor benim çocuğum olmuyor git Allah'a istiğfar ediyor. Günahlarından bağışlanma dile, tövbe ediyor. Bir diğeri ya imam diyor, yağmur yağmıyor. Kıtlıktan hayvanlarımız, ekinlerimiz telef oldu gitti. İstigfar ediyor. Her de gelene git istiğfar et diyor. Git istiğfar et diyor. Meclisindekiler arka arkaya gelen farklı şikayetlerle, farklı isteklerle geliyorlar. Hepsine Reçete aynı. Git istiğfar et. Ya imam diyorlar bu neyin nesi böyle. Farklı şikayetlere aynı reçeteyi verdin. Çünkü diyor Nuh aleyhisselam kavmine böyle demişti. İstagfiru rabbakum innehu kana gaffara Yursilis sema aleykum midrara Ve devam ediyor. Rabbinizden mağfiret dileyin. Çünkü o çok bağışlayıcıdır. O zaman semayı üzerinize şarıl şarıl gerektiği kadar yağmur yağdırtır. Size evlatlar verir. Irmaklar akıtır. Size bahçeler ağaçlar ihsan eder yani. Cennetler cennet olarak bahçe olarak zikredilir. Yani bağınız bahçeniz Meyveniz, tarlanız, mahsul verir. Hepsini de istiğfar. İstagfiru Rabbekum inna amkâna gafara. Siz mahfiret dilen gerisi gelecek diyor yani. Yani Allah'tan kaçan bir fert ve bir toplum üzerinde Allah'ın onları kendilerine getirmek için toplumsal hayatlarında ve belki de başlarındaki siyasal sistemde zulüm ortaya çıkar. Toplumumuzun ıslahını istiyorsak tepeden tırnağa kadar bu ümmetin ıslah olmasını istiyorsak topyekun ıslah olmak için Allah'ın dinine dönmekten başka yolumuz yoktur. 22. ayet-i kerimeye 21. ayet-i kerimeye affedersiniz yeni başladık. Önümüzdeki ders inşallah bir daha buradan kaldığımız yerden devam ederiz. Cenab-ı Allah tepeden tırnağa küçükten büyüye erkeğimizi kadınımızı, oğlumuzu, kızımızı Küçüğümüzü, büyüğümüzü, alimimizi, cahilimizi, zenginimizi, fakirimizi, yönetimizi, yönetenimizi, yönetilenimizi, kısacası toplumun her bir kesibini, her bir taşını, toprağını, harcını, sıvasını tamamıyla ıslah etsin ve bu ümmetin yapısı olması gereken en sağlam şekliyle ortaya çıksın. Allah'ın bizleri yakınlarımızı, sevdiklerimizi, çevremizdekileri bütün İslam ümmetini dinin etrafında birleştir ve istikamet üzere sapasağlam yürümelerini sağla ve onlara yardımcı ol. Subhan Rabbi ki Rabbi azat ama yasifon ve selamun ala Mursalin. Alhamdulillah Rabb